Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sohbetime başlıyorum. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet nasip etsin. Rabbime niyaz ediyorum. Ve de geçmişimizle, sevdiklerimizle Rabim bizi cennette cemalinin karşısında kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda beraber eylesin inşallah diye dua ediyorum. İnşallah salı günü akşamı rahmetullahi aleyh babacığımın vefat yıl dönümünün ikinci yıl dönümünün tekrarında Konya'mızda Kapı Camii'mizde O'nun adıyla, O'nun ismiyle özleşleşen Kapı Camii'mizde O'nun adına, Rabbimizin rızası için O'nun hatırasına bir mevlit okunacak. Şimdi kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Fragmana girmişler. Ben de hatırladım ve de peşinen duyurayım kardeşlerime dedim. İnşallah müsait olan kardeşlerimizle o gün orada beraber olur. Onları yad ederiz, Rabbimizi zikrederiz. Resulullah'a salatu ve selamlarda bulunuruz. Bu mevlidlerden, bu hatırlamalardan, bu programlardan gaye bir onları hatırlayıp onların yolunda olma azmimizi yenilemek bir de onlarla beraber bütün geçmişimize dua etmek. O günkü okunan ayatı ilahiye, o güne hazırlanan hatimler, zikirler, tesbihler, diğer bütün envai ile ezkar ve de o gün getirilecek olan salatu selamlar umarız ki Rabbimizin rızasına vesile olur diye düşünüyoruz. Onun için bu programlar yapılmış oluyor. Tekrar iltica ediyorum Rabbimden. Rabbim bütün amellerimizi yüce dergahında rızasına uygun ameller olarak kabul buyursun inşallah. İnşallah sözlerimin sonunda yine konuyu hatırlatacağım siz kardeşlerime. Kısacık bilgi vereceğim inşallah. Efendim yine sözlerimizin başında Allah'ımıza hamd ediyoruz. Çünkü O bizi yoktan var etti. ...varlığından haberdar etti. Bizi İslam şerefi üzre Müslüman bir beldede yarattı. Müslüman anne ve babalardan dünyaya geldik. Onun için Rabbimize hem hamdü senalarda bulunuyor... ...hem de şükürler ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, her şeyimiz... ...Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme... ...sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz yine... Çünkü o bizim rehberimiz, liderimiz, önderimiz, hidayet vesilemiz. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a kul olmamızda örneğimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbim onun nurlu yolundan ayırmasın, kıyamet gününde onun hamd sancağının altında birleştirsin ve onun şefaatiyle cennete girip Rabbimizin cemalini görmeyi ve de Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı cennette Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere değişik bir mukaddime ile inşallah mukaddime yapacağım ve de sonra sohbetime döneceğim inşallah. Sizlere bahsetme fırsatım olmadı. Aslında bunu gönlüm çok arzu ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bu aciz kardeşinizi beni, Avusturya'ya, Viyana'ya ve Hollanda'ya davet ettiler Avrupa'daki kardeşlerimiz. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum bu aciz kardeşlerini düşündükleri için. Allah razı olsun onlara diyorum. Evvelki hafta yani şöyle 20 gün evvel kadardı Avusturya'ya gitmiştim, Viyana'ya gitmiştim. Orada e, Konyalı kardeşlerimiz bir dernek kurmuşlar. Onların organize ettikleri bir programa katıldım. Sizinle paylaşmak istediğim güzel haberler var da onun için söylüyorum. Yoksa gidip geldiğimi söylemiş olmak için değil. Şu geçtiğimiz e, cumartesi pazar günlerinde de cuma günü gittim. Cumartesi pazar günlerinde de Hollanda'da Amsterdam ve Rotterdam'da bulundum. Sonra da pazartesi gün Konya'mıza yine döndüm. Rabbim rızasına uygun kılsın inşallah. Orada da yine kardeşlerimiz Konya Eğitim ve Kültür Vakfı gibi bir vakıf kurmuşlar. efendim Konya Vakfı, öyle diyeyim ben. Onlar da orada hizmet ediyorlar. Avusturya'da kısa kaldım, bir gün kadar kaldım. Tek bir konuşmam oldu ama Hollanda'da dört konuşmam oldu. Bunun üçü salon, biri cami konuşmasıydı. Doğrusu çok güzel haberlerle ve çok sevinçli olarak, hani yeni tabirle çok mutlu olarak döndüm. Viyana'da maşallah Allah Konyalı kardeşlerimiz katılmışlardı o programa ama beni en çok sevindiren şey oradaki kardeşlerimizin Türkiye'yi aratmamış olmaları ve de gençlerin program, programlara rağbet etmeleri. Doğrusu ben 2007 yılından beridir Avrupa'ya gidip geliyorum. Bazılarını sizi hafta sonları gittiğim için söylemiyorum, haber vermiyorum ama takip ediyorum Avrupa'yı o günden bu yana. Altı i̇şte 6 yıldır e, gidiyorum. Önümüzdeki aylarda yine gideceğim inşallah. Rabbim nasip ederse Allah'ım sağlık verirse değerli kardeşlerim. Bu kutlu doğumda falan birkaç ülkeye daha programlarım var. Allah'ım imkan verirse gidip döneceğim inşallah. Efendim gençlerin e, organize de görev almaları ve toplantılara, konferanslara gençlerin katılmaları Avrupa'da beni fevkalade mutlu ediyor. Neden? Çünkü Avrupa'nın hali belli. Yani orada olan kardeşlerim de görüyorlar, buradakiler de biliyorlar durumu. Hristiyanlarda korkunç bir dinsizlik furyası var. Yani artık Avrupa'da Hristiyan kalmamak üzere. Öyle tahmin ediyorum ki Avrupa, Hristiyan gördüğümüz bizim Avrupa'nın herhalde yüzde yirmisi falan şimdilerde veya otuzu belki Hristiyan. Bir defa kiliseleri bomboş. Hiçbir yerde. İşte e, daha önce Almanya'yı, Fransa'yı ve Avusturya'yı görmüştüm. İlk defa Hollanda'ya gidiyorum. Hollanda'yı da gördüm. Yeni yetişen nesil tamamen ateist yani dinsiz, imansız, inançsız olarak yetişiyor. Rabbim muhafaza buyursun. Onlarda böyle korkunç bir kayma var. Ellerinden gelse bütün kiliseleri sırf bazı e, o yaşlı olan mutaassıp Hristiyanlar var. Onlar tutuyorlar. Ellerinden gelen bütün kiliseleri Müslümanlara kiraya verecekler veya satacaklar. Hiç olmazsa boş durmasın da bir işe yarasın diye o üç kuruş paraya tamah edecekler. Yani oradan mesela Avusturya'dan çok güzel intibalarla dönmüştüm. Hollanda'da oradaki kardeşlerim yerli beni manen uçurdular. İnanır mısınız? Allah onlardan razı olsun. huzurunuzda teşekkür ediyorum onlara. Cuma gün gittik ayağımızın tozuyla bir gençlik merkezine Müslüman gençler teşkilatı merkezine gittik. Orada hiç ummadığım bir manzara ile karşılaştım. Pırıl pırıl, tertemiz gençler ve de bir salonu böyle hınca hınç doldurmuşlar. 500 civarına 500'e yakın tahmin ediyorum genç vardı. Yani belki bu 400 ile 500 arasındadır. Rakamı öyle önemli değil. Avrupa'da Hollanda'da. Yani özür diliyorum ahlaksızlığın e, diz boyu olduğu hatta insan boyunu açtığı işte efendim uyuşturucunun serbest rahat satıldığı Hollanda'da bizim gençlerimiz maşallah barikallah İslam diyorlar, Kur'an diyorlar, din diyorlar, diyanet diyorlar, Allah'ın rızası, Resulullah'ın hoşnutluğu diyorlar. O gün öyle yorgunluğumuzla 1 saat 45 dakika kadar çok tatlı bir konuşma yaptık genç kardeşlerimizle. Yol yorgunluğumuz falan hiçbir şey kalmadı elhamdülillah. Ertesi gün bizimle beraber Konya'mızdan giden ilahi falan okuyan kardeşlerimiz vardı. Semazen kardeşlerimiz vardı. Amsterdam'da bir salon konuşması yaptık. Orada da çok nezih bir güzel bir cemaat vardı. Konya'dan bize iştirak eden Konya Belediye'miz görevlendirmiş o kardeşlerimizi. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel ilahiler okudular. Ruhumuzun pasını sildiler. Kulaklarımızı böyle cennet sanki nameleriyle doldurdular. Sonra da biz aciz kardeşler olarak bir saat süren Mevlana Haftası adıydı programların, programın. Mevlana'mızla ilgili, Hazreti Pir'le ilgili bir konuşma yaptık. Mevlana'mızı tanıttık. Onun bazı veyitlerini onlara çok dikkatimi çeken şey, birinci gün Amsterdam'da, ikinci gün Rotterdam'da, sonra yine tekrar döndük Amsterdam'da. Akşamleyin onların Selimiye Camii'nde, güzel bir cami, doğrusu bilhassa mesela mihrabına, kürsisine, ve minberine hayran oldum. Muhteşem bir öyle üçlü yaptırmışlar. Ceviz oymalı falan mesela güzel bir cami. Çok güzel de mükemmel de bir cemaat vardı. Asıl beni sevindiren oradaki kardeşlerimizin bu programlara ilgisi, pür dikkat dinlemeleri ve de sonrası gençlerin oluşu. Gençler maşallah, barekallah. Bunları niye söylüyorum? Bir yandan sevinelim, bir yandan dua edelim, Diğer yandan da biz de biz de bir şeyler yapmaya çalışalım gayret edelim diye. Size son bir şey söyleyeceğim sonra sohbetime döneceğim. Mesela iki ay sonra veya bir buçuk ay sonra Hollanda'da yetişen hafızlarımızın hafızlık merasimi var. Kendilerini hazırlıyorlar şimdi hafızlık bitmiş o güne hazırlıyorlar. Selimiye Camii'nde Amsterdam'da bir kardeşimiz onları hafız yapmış. Nasıl hafız olmuşlar biliyor musunuz? Bu yavrular daha lise çağında, ortaokul çağında yavrular. Sabahleyin 8'de okullarına gidiyorlar. İkindiğin 4'te okuldan geliyorlar. O 1 saat bir dinleniyorlar. Sonra Kur'an kursuna geliyorlar. Yani camiye geliyorlar. 5'ten 8'e kadar 3 saat yoğun bir programla bu 10 hafızın 4-5'i 1 senede, geri kalanları da 2 senede hafız olmuşlar. Bir yandan okullarının derslerine devam ediyorlar, diğer, diğer yandan da akşam mesaisiyle hafız olmuşlar. 10 tanesinin icazet merasibi var yakında ve de maşallah barekallah ve de ayrıca 35 tane daha da hafız, yavrumuz hafızlığa çalışıyor. Yani bakınız, Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an güneşini nerelerden doğuruyor? Yavrularımız Hollanda'da hafız oluyorlar. Ve Allah'ın inayetiyle pırıl pırıl gençler orada, inanın böyle bizi hayran bıraktılar, hizmetler ettiler. Bizi yani o kadar o kadar güzel misafir ettiler ki, gerek efendim Viyana'daki kardeşlerimize, gerek Hollanda'daki kardeşlerimize teşekkürler ediyorum, Allah onlardan razı olsun diyorum. Rabbim ümmeti Muhammed'in, dünyanın değişik yerlerindeki ümmeti Muhammed'in Türkiye'mizde başlıyor. Bütün alemi İslam'da gayretlerini artırsın da inşallah İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden gençlerin adedi artsın. Yeni yetişen neslimiz böyle pırıl pırıl Kur'an'ın hizmetinde, sünnetin hizmetinde, Resulullah'ın yolunda. Alemlerin Yüce Rabbinin razı olduğu şekilde Resulullah'ın böyle rüyalarında bağrına basıp da alınlarından öptüğü şekilde inşallah Rabbim lütfesin bütün yavrularımıza bütün yavrularımıza bu büyük şerefi, nailiyeti, mazhariyeti Rabbim çok görmesin inşallah. Yani biraz sonra hadisi şerif gelecek orada da söyleyeceğim inşallah bir baba ve anne için biliyorsunuz en büyük saadet, en büyük mutluluk evladının imanlı yetişmesi Allah'a kul olarak yetişmesi, tabii bir yandan dünyasını da mamur etmesi ama hele hele hafızlıkla gönlünü nurlandırmasıdır. Rabbim arzu eden bütün annelere ve babalara nasip etsin diye dua ediyorum. Efendim biliyorsunuz e, hayırlı olan ameller hayırlı olan işler, güzel olan ameller, Rabbimizin rızasına uygun olan ameller, konuyla ilgili hadisi şerifleri bitiremedik. Bugün inşallahurrahman tamamlamaya çalışacağız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayır diye başladığı, hayırlı olan ameller dediği veya hayırlı insanlar dediği efendim o hadisi şeriflerini beraber okuyoruz. Yine okumaya devam edeceğiz inşallahurrahman. Efendiler efendisi buyuruyorlar, خَيْرُ يَوْمِنْ تَلَعَتْ ف۪يهِ شَمْسْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Müminlerin bayramı. Şöyle söyleyebiliriz, Cuma günü müminlere Rabbimizin bir lütfu, bir ihsanı, bir ikramı. Hakiki bayram, cennette de bayram olacak. İnşallah onu da öyle uzun bir hadis-i şerif var bazı mevza kitaplarımızda cennetteki bayramlaşmayı. Bir gün onu da anlatırım Rabbim nasip ederse ama bugün bu hadisi şerife sadık kalacağız inşallah. Sözü fazla uzatmamak için bu konuyu tamamlayayım arzu ediyorum Rabbim nasip ederse inşallahurrahman. Buyuruyorlar ki Efendimiz Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı ve cennetten dünyaya Rabbimizin bildiği hikmetle Cuma günü indirildi. Yani e, sakın ha yanılmayalım. Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya indirilişi bir kovma, bir cezalandırma değil haşa. O bir hikmet. Yasaklanan o ağaçtan yemeleri bir sebebe bağlanıyor mesele. O sebeple cennetten dünyaya indiriliyor ama Adem Aleyhisselam, dünyaya indirilmeseydi bizler olmayacaktık peygamberler olmayacaktı yeryüzünde Allah'ın dini yaşanmayacaktı Allah'ın kitapları inmeyecekti yeryüzünde Allah'ın nizamı yani Adem Aleyhisselam cennette çoğalma olmadığı için Adem Aleyhisselam hava annemizle cennette ömür geçireceklerdi sadece cenab Hak Hazretlerinin hikmeti bu Rabbimizin arzusu isteği bu hem Adem Aleyhisselam'la ve Ademoğlu'yla dünya teşrif etti yani dünya şereflendi hem de o nesilden peygamberler geldi. O nesilden kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Şeyh Galip ne diyordu? Duyunca teşrifin i sulb pakinden değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. İnşallah Salı günü hafızlarımızdan rica ederiz. Bu ilahi de okurlar. Rahmetullah aleyh babacığım bu ilahi, Şeyh Kalib'in bu dörtlüğünü çok severdi ve her her efendim böyle mevlütte veya ev sohbetlerinde sohbetten sonra ilahiler okunurdu. O ilahilerde bir Gül yüzün rüyamızda görelim ya Resulallah. Bir de Ubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Bu iki ilahiyi mutlaka okuturdum. Diğer bir ilahi ıslahı var. Bilirler hafız kardeşlerimiz. Efendim, ey güzellerden güzel ruhum Resulü Kibriya diye başlıyor. Bu üç ilahi Resulullah hakkında mutlaka okuturdu Ve kürsüde vaazlarında hep dinlemişsinizdir. Kendisi de bunu ezberlemişti, çok tekrar ederdi. ''Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah.'' ''Değişmem mu yine heft asumanı ya Resulallah.'' Duyunca teşrifin Adem Sülbi Pakinden değişti habbeye bağı cinanı yarası Allah. Adem aleyhisselam neslinden senin geleceğini duyunca cennet bahçelerini bir buğday tanesine değişiverdi ya Resulullah. Çünkü dediğim gibi dünyaya gelmeseydi Resulullah gelmeyecekti neslinden. Madem ki benim neslimden Muhammed'imin gelmesi buna bağlı, ben cenneti feda ediyorum, cenneti terk ediyorum, cenneti bırakıyorum, dünyaya gidiyorum ki neslimden, Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir pay, pe, bir peygamber gelsin de, e, dedi. Yani yeryüzüne indirildi. Sonra dediğim gibi e, orada kalsaydı insanlar olmayacaktı. Cenab-ı Hak Hazretleri insanları yaratmak istiyor. Onun için Adem aleyhisselamın dünyaya indirilişi hem dünyayı teşrif hem de bir hikmete memni. Sonra biliyorsunuz. İnne fil ardi halife yeryüzünde ben bir halife yaratmak istiyorum diyor Cenabı Hak azetleri. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldı. Yeryüzüne şöyle veya böyle mutlaka çıkacaktı. Fil ardi halife. İnsanoğlu yeryüzünde Allah'ın halifesi oldu. Nasıl olduğunu gün gelir izah ederiz. O konuya da ayrıca gireriz inşallah. Ve fi ve fihi aleyh, cuma günü Cenabı Hak tövbesini kabul etmiş. Yani bir hikmete rağmen e, yeryüzüne indiridi Adem Aleyhisselam ama o yaptığı zelleden o hatadan dolayı rivayetler değişik 40 yıl ağladığına dair rivayetler var ağladı ağladı ağladı. Sonra havanemizle beraber "Qale Rabbana zalemna anfusana ve illa mtawfirlana ve tarhamna lena kunana diye dua ettiler. Cenab-ı Hak da affetti kendilerini. Cuma günü tövbeleri kabul olunmuş. Ve fihi kubida Sonra 950 sene rivayetlere göre Adem Aleyhisselam yaşadı. O günde de yani cuma gününde de kabz olundu. Kıyamet günü de cuma gününde kopacakmış efendim. Bunu daha evvel birkaç defa söylemiştik. Onun için buyuruyorlar ki Ali vesselam ma'ala ve'l-ard min illa cuma hatta tatlu'a'ş-şems şefaqan min es illa adam. Cuma günü oldu mu? Ademoğlunun dışındaki bütün varlıklar kıyamet gününün acaba bu cuma mı diye korkusundan feryatla, heyecanla, titreyerek korku ile akşama kadar kıyameti bekleyerek o günü geçirirler diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle sabah oldu mu cuma günü Ademoğlunun dışındaki bütün varlıklar acaba bu cuma mı kıyamet kopacak diye Resulullah böyle buyuruyorlar. Yani ee, acaba mı diye heyecanla ve korkuyla bir bekleyiş o gün akşama kadar. Akşam olduktan sonra eh bu cumayı da kurtardık dediler bugüne kadar. Tabi doğruyu söylemek lazım. Gerçi işaretler, alametler başka türlü görülüyor ama Allah bilir kıyametin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Yarından sonra kıyamet kopabilir. Yani cuma günü olabilir. Onun için bu tip hadisi şeriflerin ana vermek istediği mesaj ana mesaj bu hadislerde hazırlıklı olmak olur ya ilahi takdir bu cuma takdir ettiyse kim önüne geçebilir ki Kaldı ki illa kıyametin kopması gerekmiyor. Sabaha kimin çıkacağı, hatta bugün programı kimin bitireceği ve ne zaman Azrail Aleyhisselam'ın karşımıza çıkacağı hiç belli değil. Onun için hazırlıklı olmak, hazırlıklı olmak. Rabbim bize nasip etsin inşallah. Yani değerli kardeşlerim el alemi bırakmak lazım. Başkasının hani... Ee, ''Aleyke binefsik ve da'ankel avam'' Resulullah, sen kendine bak, kendine sahip çık. Umumun işini bırak diyorlar ya, yani şimdi biz aleme nizam veriyoruz, alemi tanzim ediyoruz, aleme akıl veriyoruz. Ondan sonra da ''Ete'murûnen nâse bilbirri ve tensevne enfusekum'' ayeti kelimesine işaret olduğu gibi kendimizi ihmal ediyoruz. ''Rabbim kendini ihmal etmeyenlerden eylesin bizi'' diye dua ediyorum. Resulullah buyuruyorlar ki ve fihi cuma gününde bir, bir saat vardır ki o saatte, o anda, o dakikada bu belirli bir saatte olabilir. Belirli yani Arapçada saat bizim bildiğimiz bir saatte olabilir yani 60 dakikada olabilir. Belirli bir zaman dilimine de 3 dakikalık, 5 dakikalık veya 10-15 dakikalık bir zaman dilimine veya 3-5 saatlik bir zaman dilimine de saat denilebilir. Tamam efendim. Öyle olunca bu artık hakikaten bir saat mi devam ediyor, 60 dakika mı devam ediyor yoksa 10-15 dakikalık bir zaman mı yoksa birkaç saatlik bir zaman mı Resulullah buyuruyorlar ki Cuma'da bir zaman dilimi var ki bir kul o zaman diliminde eğer dua ederken o saate tesadüf ederse Cenab-ı Hak Hazretleri, bir rivayette ma'lem yekun itmen günah olan bir şeyi istemediği müddetçe meşru bir talepte bulunduğu müddetçe Cenab-ı Hak duasını mutlaka kabul eder diye buyuruyorlar. Ne diyoruz o saate? Erbabının malumu icabet saati. Cuma günü. Yani Cuma günü 24 saat içerisinde bu var. Çünkü Yeum diyor Ali yasalatı ve selam. Yani gün olarak söylüyor. Gündüz demiyor. Şimdi ben burada şunu değerli kardeşlerime hatırlatıyorum. Cuma gününün kadrü, kıymetini bilmemiz lazım. Aklı başında insanlar, ahireti düşünen insanlar, Cuma gününü değerlendiren insanlardır. Cuma gününü sıradan diğer günler gibi geçirenler de sıradan adamlardır. Doğruyu söylemek lazım. Çünkü Cuma günü müminlere Rabbimizin bir lütfu, bir ihsanı, o geceyi mutlaka ibadetle geçirmeli cuma gecesi mutlaka uyanık olmalı yani cumaya Perşembeden hazırlık yapmalı şimdi Perşembe günü akşam Güneş battı mı akşam namazından sonra cuma başlıyor gece önce geceye biz e, önceden Efendim ulaşmış oluyoruz önce gece sonra gündüz geliyor yani daha cuma sabahı olmadan geçirdiğimiz gece cuma gecesidir bazı gençlerimiz bu konuyu tam Efendim bilemiyorlar, onun için böyle söylüyorum. Cuma gecesini de mutlaka ibadet ve taatla geçirmeli inşallah. Teheccüdle, Kur'an'la, zikirle, bilhassa biraz sonra söyleyeceğim, salatu selamla inşallah. Sonra Cuma sabahı oldu mu, aslında ah diyorum ah, ah. Hani Akif'in dediği gibi, gül devrini görseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor ya, Mehmet Akif'imiz, milli şairimiz. Dedelerimizin döneminde olsak da Cuma günlerimiz tatil olsaydı, memur olan, görevli olan kardeşlerim için söylüyorum, Cuma gününden istifade daha kolay olurdu Cenab-ı Hak onu da lütfetsin inşallah. Şu iyiye doğru giden, ümitlendiğimiz dünyada Rabbim tekrar Cuma gününün tatil olduğunu bize göstersin. Bu bizim en tabii iyi hakkımız. Cumartesi günü Yahudilerin hatırına, pazar günü Hristiyanların hatırına tatil yapılıyor ve %98'i, %99'u Müslüman olan bir ülkede Müslümanların hatırına Cuma günü yani Avrupa'ya uyacak. Beni, beni ne ilgilendiriyor? Ben müminim, ben Müslümanım. Yine çalışılır. Ondan sonra Perşembe veya Cuma'yı tatil yaparsınız. Cumartesi, pazar çalışırsınız. Mis gibi. Kaldı ki Suudi Arabistan'da şimdi öyle. Perşembe, öğleden sonra ve Cuma günü, Perşembe ve Cuma günü tatil. Hiç dünyadan kopuk filan da yaşamıyorlar yani. Dünyaya entegre olunuyor rahatlıkla. Dünyayla beraber e, muamele ediliyor. Evet hakikaten bazı şeylerde zorluklar olunabilir ama kısa bir zamanda müminler intibak ederler ve öyle de olur. Böyle olması lazım değerli kardeşlerim. Biz İslam ülkesiyiz. Biz Müslümanlarız elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Hele hele şimdilerde. Cumhurbaşkanımızdan yani en küçük memuriyetteki memur kardeşlerimize kadar birçok insan İslam'a gönül vermiş derdi bir yönüyle Allah'a kulluk olan insanlarız biz. Onun için bundan daha normal bir talep olabilir mi? Bundan daha tabi bir istek olabilir mi? Ben öyle arzu ediyorum. Benim birçok kardeşim biliyorum böyle arzu ediyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz cuma günü sabahleyin oldu mu? Mis gibi abdestlerini alırlar, mescid saadet'e gelirler kuşluk. Sırf bu icabet saatinde duayı yakalayabilmek için akşama kadar zikirle, tesbihle, tehlille efendim dua ile namaz vakit geçirirlermiş. Cuma namazı ayrı. Şimdilerde birçok yerde yani maalesef o hale getirdik. Ben cuma günleri vaz ediyorum işte. Gidiyorum. Belirli camilere ihtiyar amcalarımız filan geliyorlar ama onun haricinde memur kardeşlerimizin, işçi kardeşlerimizin geldiği camilerde ezana 10 dakika kala cemaat, cemaat buluyoruz. E ondan sonra 10 dakikada ben ne anlatacağım? Şimdilerde mesai de önemli tabi. Cuma'dan sonra ya da kalamıyorsunuz, fazla uzatamıyorsunuz vaazı. vaazı. Ondan sonra işte 10-15 dakikanın içerisinde ne söyleyecekseniz söyleyeceksiniz. Onda da ne anlatabilirsiniz ki? Öyle değil. Benim mümin kardeşim pırıl pırıl evinde hem de cuma günü cumaya giderken gusletmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi ve sünneti. Mis gibi husul abdestini de alacak. Gelecek camisine oh pırıl pırıl Kur'an'la, zikirle, tesbihle, tehlille Kehf suresini okuyacak ki e, tavsiyede vardır. Efendim ondan sonra yapılan vaazı dinleyecek, hutbeyi dinleyecek. Sonra Şöyle harem şerifte olduğu gibi halakalar halinde müminler oturacaklar, aralarında sohbet edecekler filan. Öyle cuma gününün bayram olduğunun tadı çıkacak. Eh Rabbim bir gün lütfeder inşallah diye alemlerin yüce Rabbine Allah'ımıza niyaz ediyorum. Artık bu bölümü başka bir konuya geçmeyelim. Şu hadisi şerifi de vereyim size reklamlara gitmeden resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili birkaç değişik hadisi şerif var ama aynı şeyler hemen hemen anlatılıyor. Ve fakat bir tanesinde farklı bir e, peygamberimizin bize duyurusu var, öyle diyeyim mesajı var e, aleyhissalatu vesselamın. Yine buyuruyorlar ki, Cuma günü sizin günlerinizin en aftallerindendir. Yani Kadir gecesi gibi, Şaban-ı Şerif'in ortasındaki o Berhat gecesi gibi, veya diğer işte müminler için güzel olan, değerlendirilen güzel günler gibi, bayram geceleri gibi, Ramazan günleri ve geceleri gibi, en kıymetlilerinden, en aftal olanlarından bir tanesi de buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam'ın o günde yaratıldığından, kıyametin o günde kopacağından yine Resulullah bahsediyor ve buyuruyorlar ki, Cuma günü bana çokça salat ve selam okuyun, okuyunuz. Çünkü fe inne salatekum marudatun aleyye, Aracısız olarak salat ve selamınız bana arz olunur. Yani daha ne istiyoruz yahu? Rabbimizin bize ihsanına bakınız. Amerika'dan Japonya'ya, Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna, Türkiye, Mısır, neresi olursa olsun bir mümin Cuma günü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed, ve ala ale Seyyidina Muhammed diyorsa, tahmin ediyorum allah Zülcelal Hazretleri havaya emrediyor. Arada melek filan olmadan, Rabbimiz bunu bunu, ışığın saniyedeki sürati 300 bin kilometre. Bir zamanlar hesap etmiştik de bir ışık Konya'mızdan, Konya'dan hesap etmiştik biz. Ee, yani melek götürse bile böyle, 120 defa Medine'ye gidebiliyor, bir saniyede. Rabbimiz havaya böyle bir fırsatı verirse, böyle emrederse, böyle lütfederse, Anın da daha bizim ağzımızdan salatu selam bitmeden Medine-i Tayyibe'yi Tahire'de kainatın efendisi salatü ve selamımızı duyar ve bize cevap verir. Çünkü salat ve selamınız bana arz olunur. Kaldı ki isterse melekler götürsün. Sayır günlerde melekler götürüyor. Orada görevli meleklerin götürdüğüne dair işaretler var. Ama burada Salat ve selamınız bana arz olunur diyor. Şu şekilde demiyor Ali Aleyhissalatu vesselam. Belki de Cenab-ı Hak Hazretleri şimdi nasıl televizyonların görüntüleri, nasıl sesler ta Amerika'dan, Japonya'dan Türkiye'ye geliyor. Oradaki programları canlı olarak seyrediyoruz. Ona benzer bir halde bizim salat ve selamlarımız da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e rahatlıkla Rabbimizin emriyle gider. Biri birisinin icat ettiği bir alet Diğeri alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın kudreti. Hal böyle olunca <gülüyor> Resulullah'a cuma günlerinde bolca salatu selam okuyacağız inşallah. Diğer zikirlerle beraber, diğer tesbihatla beraber çokça salatu ve selam. En az cuma günleri Resulullah'a en az yüz salat ve selamımız olmalı. Hocam ben çok daha okuyorum. Sen daha çok okudukça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni çok daha iyi tanıyor, çok daha seviyor ve muhabbet ediyor. Orada bir zat dedi ki, mühim bir hakikate daha işaret ediyor bu hadisi şerif. Orada bir zat dedi ki, ''Ya Resulallah bugün biz senin huzurundayız.'' Bunu ben parantez içi söylüyorum. Yarın siz kabrinizde olduğunuz zaman toprakta çürümeyecek misiniz? Bizlerin, ümmetinizin salat ve selamı size nasıl arz olunacak ya Resulallah?'' Resulullah ne buyurdular biliyor musunuz değerli kardeşlerim? İnna Allah kad harrama an al Cenab-ı Hak Hazretleri, peygamberlerin vücudunu toprağa haram kılmıştır. Pırıl pırıl, kondu gibi. Yani şunu demek istiyor. Kabrimde de olsam salat ve selamlarınızdan haberdarım. Rabbim onu bana duyuruyor. Ben de sizin salat ve selamınıza cevap veriyorum, cevap veririm demek istiyor Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. E öyleyse, öyleyse niye boşa geçirelim cuma günlerini? Değerli kardeşlerim, cuma günde dualar kabul, cuma günde müminlerin gövde gösterisi yaptıkları bir birliktelikleri, beraberlikleri var. Sonra imamın hutbeye çıkarak zamanın devlet başkanına vekaleten, efendim müminlerin halifesine vekaleten bütün ümmete duyurduğu bir mesajı var, hutbe var orada. Sonra müminler bir araya geliyorlar, birbirlerinin dertleriyle dertleniyorlar. En geç büyük bir kalabalıkla müminler haftada bir defa toplanıyorlar. Şimdi kimi zavallılar diyorlar ki işte burada cuma kılınmaz. Şöyle yapmayacaksınız, böyle yapmayacaksınız, cuma da kılmayacaksınız. Bre ahmak bu düşman oyunu Oyuna gelme Aklını kullan Cuma günü eğer o koskoca Başka hiçbir hikmeti olmasa O koskoca cemaatleri Dağıtacak olsan Sahir günlerdeki gibi Ben 16 yıl Konya 1. Organize Sanayi Camii'nde imamlık yaptım Sahir günler 3 kişi 5 kişi En fazla 15 kişi cemaatimiz olur Cuma günü cuma namazında geldiği zaman 2000 kişi 3000 kişi cemaatimiz olur Yaz günü bahçeler filan dolar Ve ben o kardeşlerime vaaz ederdim, o kardeşlerime hutbe okurdum, o kardeşlerime İslam'ı anlatırdım burada olduğu gibi. 16 yıl böyle, şimdi bütün imam kardeşlerimizin durumu böyle. Yani camilerimizde hangi vakitte cuma cemaati kadar cemaat toplanıyor ki, müminler o toplulukla biz buradayız diyorlar. Miting yapıyorlar her hafta. Yani tahmin ediyorum ki Konya'mızda mesela sadece Konya'da, on binler camileri dolduruyor. Belki birkaç yüz bin kişi cumalara geliyor. Hanımlar bir tarafa, çocuklar bir tarafa, kılmayanlar da bir tarafa çıkarınız. Efendim ve korkunç ve yani muhteşem tabiri düzeltiyorum. Muhteşem bir gövde gösterisi oluyor ve biz burada oluyoruz. Öyleyse biz cumaları kılmaya, cuma namazlarını edaya devam edeceğiz inşallahurrahman. Şimdi bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden yeni bir hadisi şerifle devam edeceğiz inşallah efendim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri <gülüyor> yine buyuruyorlar, değerli kardeşlerim. Hayırlı olan amelleri ve işleri anlatmaya devam ediyoruz. Hayrun isa il alemin erba'un Bir latife olsun diye, bir cilve olsun diye bu hadisi şerifi de siz değerli kardeşlerime arz edeyim, arzu etti gönlüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Alemlerin en hayırlı hanımları şu dört tanesidir diye buyuruyor. Veya hanımlar içerisinde alemde en hayırlı dört tanesi şunlardır. Birincisi Meryem binti İmran. İmran kızı Meryem, Meryem validemiz. İkincisi Resulullah öyle buyuruyorlar. Ve Khadice bint Hüveylit. Hüveylit kızı Hatice, Hatice annemiz. Ve Fatımetü binti Muhammed. Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatime ve Asiye İmratü Firavun Firavun'un eşi olan Asiye Bunlar dünyanın ve ahiretin en hayırlı hanımefendilerinden dört tanesi tabi bunların arasında biz rahatlıkla Aişe annemizi de diğer annelerimizi de sayarız ve de tarihen böyle tarihe yön vermiş, tarihe mal olmuş başka hanımlarda gerçekten var. Ama en önde gelenler elbette ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin saydıklarıdır. O Meryem Validimizin hayat hikayesini ne olur? Bir okuyun değerli kardeşlerim. tefsirlerimizde var, e, menkıbe kitaplarında var, değişik böyle Efendim e, peygamberler tarihinden bahseden kitaplarımızda var. Meryem annemiz bambaşka bir hanım. Yani hanımlık, kadınlık konusunda eğer bir faziletten, bereketten, nurdan ve üstünlükten bahsedeceksiniz, bahsedeceksiniz. Bahse, bahsedecek iseniz eğer Meryem annemize mutlaka müracaat edeceksiniz nasıl bir insan nasıl bir hanımefendi o öyle Cenab-ı Hak Hazretleri onun hatırına nasıl riayet etmiş daha annesi Hunne veya Hanne kitaplarda böyle isim değişik İmran'ın hanımı hani Ali İmran suresi var ya o İmran'dan Meryem validemizin babasından ad alıyor sonra geliniz aşağıya doğru Meryem Validemizin adına Cenab-ı Hak Hazretleri özel sure indiriyor. Yani nasıl bir hanım bu böyle yahu? Allah kelamının içerisinde Meryem Validemizin adına özel ayet değil, sure var, sure. İşte Annesi daha karnındayken o zamanlar adetti, Bilhassa erkek çocuklar ibadethaneye, şimdiki cami diyelim camiye adanıyor. Oraya veriliyor. Çocuklar bülü uçağına kadar orada hizmet ediyorlar. Temizlik yapıyorlar, evet. ufak tefek işler görüyorlar filan kendilerine göre. Meryem validemizin annesi de ''Ya Rabbi ben daha e, hamile kalınca bu karnımdaki yavruyu sana adıyorum.'' dedi. Kısaca arz edeceğim doğdu geldi ki tabi o günün dünyasında ultrason falan falan yok doğdu geldi ki kız Ya Rabbi dedi ben kız dünyaya getirdim sen biliyorsun Kur'an-ı Kerim'e müracaat edin değişik surelerde var bilhassa Beryem suresinde var ne olur okuyun bu hikayeyi bir ama getirdi hakikaten kızını ibadethaneye bıraktı daha küçük yaşta daha sütten kesilir kesilmez rivayetlere göre baştan söz verdi ama sütten kesilir kesilmez getirildi ve de hani konuldu. Kim baksın buna? Teyzesinin kocası enişte diyoruz ya, Zekeriya aleyhisselam Kur'a çektiler. Kur'a Zekeriya aleyhisselama çıktı. Onunla o ilgileniyor. Genç yaşlarına kadar geldi. Meryem Validemiz bir gün Cenab-ı Hak Hazretleri Cebrail aleyhisselamı ona gönderdi. Müthiş. ayat ilahiyeyi ne olur okuyun bir. Eee Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Meryem Validemize biz diyor ona ruhumuzdan bir evlat lütfettik. Ruhumuzdan üfledik. Yani Cebrail aleyhisselam sırf e, bir erkek suretinde geldi ama sırf o haberi vermek üzere geldi. Yani Allah'ın takdirinin tecellisi için gelmiş oldu. Yoksa Cebrail aleyhisselam bir melek malum. Meryem Validemiz Böyle ibadet ve taat için evinin doğu tarafına çekilmiş veya işte Mescid-i Aksa'nın e, doğu tarafına çekilmiş. Efendim, e, ibadet ve taatla meşgul. Cebrail aleyhisselam kendisine verince heyecan, korku. Eğer dedi sen Allah'tan korkan, dürüst e, takva sahibi, müttaki bir insansan da senden, senden Allah'a sığınırım. Sakın bana dokunma. Dedi Yağmeryem Cebrail aleyhisselam. Benden korkma. Ben Allah'ın sana elçisiyim. Sana bir evlat müjde etmek üzere geldim. Dedi ki, benim nerede evladım olacak? Bana şimdiye kadar bir yabancı erkeğin parmağı değmedi. Bırakın başka şeyi. Bir parmağı değmedi. Hayır, Allah böyle istiyor. Cenab-ı Hak Hazretleri böyle takdir ediyor. Tabii düşünün, o hamilelik dönemini düşünün Meryem Validemiz ne kadar sıkıntılı geçirdi. İnsanlara nasıl bunu anlatacak, nasıl izah edecek? rahman, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığımız gibi Meryem Validemizin kıssasını da bir gün özel bir ders halinde işleyelim. Yani muhteşem bir hatıra, muazzam güzellikler içerisinde var. Nihayet yavrusunu kucağına bastı yani böyle sıkıntılı günler son günlerinde artık tamamen insanlardan uzaklaştı arkasından dedikodular filan falan işte bunun hali tavrı bozuldu şöyle mi böyle mi filan derken nihayet bir gün insanlar arkasından fesatçılar dedikodu ediyorlar tabi biz diyorlar kadınlar bilhassa bunun tavrını pek beğenmiyoruz bu hamile gibi bir kötülük mü yaptı filan haşa acaba derken bir gün yavrusunu kucağına basıp da gelince işte dediler demedik mi biz bunun halinden biz şüphe ediyoruz filan ya Rabbi ne yapacağım? Orada ayeti kerime çok tatlı Sure-i Meryem'de Ya Rabbi diyor ne olur şu yavruyu dünyaya getirmeden ölseydim de unutulup gitseydim. O iffet hayat imsali o nur sütunu olan Meryem Validemiz Çocuk dünyaya getirecek ama bunu insanlara nasıl izah edecek? Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdular ki sen konuşma. De ki ben insanlara susma orucu adadım. Rabbime karşı hani biz yemiyoruz içmiyoruz ya onlarda konuşmama orucu da vardı. Konuşmuyorlardı ağızlarına. Ben dedi getirdi yavrusunu getirdiler. Dediler eyvah sen kötü bir kişinin kızı değilsin. Annen de senin işte çok iffetliydi. Ee, kardeşin de senin onun kardeşi de Harun. Efendim Musa Aleyhisselam'ın beraberinde olan Harun Aleyhisselam değil de Meryem validemizin kardeşi Harun. O da iffetli pırıl pırıl bir delikanlı. Efendim dediler yani sen sen böyle tertemiz bir aileye nasıl, e, müntesiptin. Nasıl böyle bir şeyi yaptın hayret filan derken e, İhsa Aleyhisselam'a işaret ediyor. Dediler ki daha beşikte olan bir çocukla küçücük bir yavru ile biz nasıl konuşalım? Derken Cenab-ı Hak Hazretleri Babasız İsa Aleyhisselamı yaratan yüce kudret. Beşikte İsa Aleyhisselamı konuşturu verdi değerli kardeşler. "Qale inni Abdullah, Qale inni Abdullah a'tani al ve j'alhni Nabiya. Ben Allah'ın kuluyum. Beni Peygamber kıldı ve bana kitap verdi. Anlattı. Tabii. Tabi her yerde ve her zaman olduğu gibi kafirler, hasetçiler bir daha yıkıldılar, bir daha kahroldular, bir daha yerin dibine battılar böyle. Ama tarih böyle devam ediyor işte. Ve fakat وَلَا تَهِنُوا وَلَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Sakın gevşemeyin, sakın sarsılmayın. Sakın azminizden bir şey kaybetmeyin. Sakın üzülmeyin. Ve la tahzenu. İnananlar oldukça en üstün sizsiniz diye buyuruyorlar. Yani dünyanın tamamı 7 milyara yakın insan deniliyor. 7 milyarı yakın, 7 milyara yakın insan tamamı Müslümanlara bir kenara çıkarınız. 6 milyar insan Amerika'nın devlet başkanı Obama olsa, İngiltere kralçesi falan olsa filan olsa, Müslüman olmadığı müddetçe dünyanın en ücra köşesindeki en zayıf Müslüman sadece hayatında bir dava kelime-i şehadeti okumuş, ondan sonra ne namaz kılmış, ne oruç tutmuş, ne zekat vermiş, ne ibadet ve ne taatla hiç alakası olmayan bir mümin bile onların milyarlarından Allah şahit milyarlar kat daha faziletli ve de bereketli. Onun için bizi mümin ve Müslüman kılan Rabbi'mize hesapsız şükürler olsun. Biz müminiz. Ha ibadet ve taat tabii Allah'ın emridir yapılacak. Ama iman imandır o cevher ki ilahine büyüktür. İmansız olan paslı yüreksine de yüktür diyor ya Akif'imiz. Biz müminiz elhamdülillah. Onun için. Şahı Nakşibend Hazretleri Muhammed Bahavuddin, o büyük dev yapılı Allah dostu velisi, en günahkar müminin nuru bile dünya ile arz ile sema arasını doldurur diye buyuruyorlar. İmanla hiçbir şey tartılamaz, ölçülemez ve imana hiçbir şey muadil olamaz. Rabbim bize imanımıza sahip çıkmayı ama salih amellerle o imanı korumayı nasip etsin. Ve fakat iman bambaşka bir şey sonra özel bir derse mutlak efendim efendim bir değil birçok derslere biz kimiz ki Haşa Hatice annemiz o asaletiyle o büyüklüğüyle o vakarıyle, o nuru ile düşünebiliyor musunuz Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde daima özel bir yer edinmiş anneler annesi Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri müsaade etse de o, o cennet ayakkabısının altından bir öpse Katice annemizin, keza Fatıma annemiz Resulullah'ın vücudundan bir parça dünya ve ahiret hanımlarının hanımefendisi Allah'ın Resulü'nün sevgilisi ciğer paresi Resulullah ne kadar çok onu seviyordu. Yani Tabii takdir ederseniz ki Hatice annemizin ve Fatıma annemizin çok bambaşka yerleri var. Onlar için de böyle özel inşallah programlar yapalım. Ve sonra bir de Asiye İmratu Firavun diyor Ali Sattu Aleyhisselam. Firavun'un karısı Asiye annemiz. Bunlar Meryem validemiz de Asiye annemiz de onlara biz annelerimiz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de özel kendilerinden bahsedilen hanımlardır. Cenab-ı Hak azetleri müminlere misal veriyor. Tahrim suresi. Cenab-ı Hak e, inkarcılara, münkirlere Nuh aleyhisselamın hanımı ile Lut aleyhisselamın hanımını misal veriyor. Onlar kane ta tehdabideyni min ibadini asalihaynif fa kane tahuma, falam yunia anhuma min Allahi nasıl debahim? Falam yunia anhuma min Allahi şeya ve gil dehul el nara Peygamber hanımları oldukları halde Peygamber hanımları olmak onlara hiç fayda vermedi. Lut aleyhisselam'ın hanımı tamamen ahlaksızlarla ve iffetsizlerle efendim birlik yapıyor, işbirliği yapıyor. Ge geceleyin ateş yakarmış, gündüz de duman tüttürürmüş evinde. Lut aleyhisselam'ın evine bir yakışıklı misafir geldi mi, buraya güzel insanlar gelin, gelin bunları baskıyla alın, ahlaksızlık yapın diye haber verirmiş. Peygamber hanımı. Rabbi muhafaza buyursun. Yani falan kişi olmak, filan kişi olmak, hocazade olmak, şu olmak, bu olmak, yok yok yok hepimiz ayrı ayrı kul olacağız. Kul olacağız. Cenab-ı Hak Tahrim Suresi, ben girmeyeyim oraya zamanım daralıyor çünkü. Ara vereceğiz tekrar, diğer hadislere geçeceğim. Tahrim Suresi 10, 11, 12. ayetleri bir okuyun. Sonra Cenab-ı Hak Hazretleri Meryem, inananlara da Meryem validemizi misal veriyor. Firavun'un hanımı Asiye annemizi, Müslüman olduğunu geçenlerde bir vesileyle anlatmıştım. Firaun, Efendim Musa Aleyhisselam'dan bahsederken çok kısa geçti belki hatırlayacaksınız belki hatırlamayacaksınız. Efendim Musa Aleyhisselama inandığı için, Vay sen de mi ona inandın dedi kendi hanımını Firaun ayaklarından ellerinden gerdi, çarmıha gerdi veya işte diyeyim böyle ellerini ayaklarını bağladı ısrar ediyor, hayır dedi, inanmayacağım sana dedi, Allah'a inanıyorum dedi. Bir rivayete göre orada katletti kendi hanımını Firavun. Diğer bir rivayete göre yakarak yakarak e, Efendim yok olmasına, vefatına vesile oldu. Ama bu arada Asiye annemiz, Ya Rabbi ne olur beni bu Firavun'dan ve onun amelinden kurtar. Kendi katında, cennetinde bana bir köşk ihsan et diye dua edince, Tahrim suresinde 11-12. ayeti kerimelerde göreceksiniz. Efendim cenabı hak hazretleri cennette ona bir köşk ihsan ediyor. Aradan perdeleri kaldırıyor. O köşkü görerek şehit oldu. Ama hiç acısını da Firavun'un işkencesinin, zulmünün acısını da hiç hissetmedi diyor tefsirlerimiz. Evet onlar bizim için anneler mesabesindedir. Saygımızı, sevgimizi, bütün muhabbetimizi ve hurmetimizi bugünden onlara ifade ediyoruz. Rabbim Yollarından ayırmasın. Onları Allah biliyor ki kalbimizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Rabbim bizi cennette onlarla beraber kılsın inşallah. Dakikalar böyle çok çabuk geçiyor değerli kardeşlerim. Ne yapayım? Ama bunları bu kadarcık şeyleri anlatmadan da kendimi alamıyorum. Şimdi yine bir ara vereceğiz. Birkaç hadis daha okuyacağız inşallah. Efendim bu konuyu destekleyen bir hadisi şerif daha var. Onu da arz edivereyim sizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kendi zamanında hanımların en hayırlısı Meryem binti İmran idi. Yani o dönemde, Meryem validemizin yaşadığı dönemlerde ve o Peygamber Efendimiz'den önceki dönemlerde, Hayru Nisa'iha Meryem binti İmran. İmran'ın kızı Meryem idi. Ve Hayru Nisa'iha, yani... Ee, Ümmeti Muhammed'in hanımlarının en hayırlısı da buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Hadice bint Huveylid, Huveylid'in kızı Hatice'dir. Yani Hatice annemizden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi zamanlarına göre aleyhissalatü vesselam böyle de buyurmuşlar. Hatice annemiz biliyorsunuz Allah'ın Resulü'nün ilk eşi. Sallallahu aleyhi ve sellem onun sağlığında başka biriyle hiç evlenmediler. Hz. Aişe annemizi tanıyorsunuz artık biliyorsunuz bilgisiyle. Marifetiyle, Efendim Resulullah'a yakınlığıyla, dini kavrayışıyla, gençliğiyle, her şeyiyle Resulullah zaman zaman Hatice annemizden bahsederlermiş. Buyuruyorlar ki, vefat ettiği halde Resulullah'ın eşlerinden Hatice'yi kıskandığım kadar başka hiçbirini kıskanmadım. Halbuki Rasullah'ın diğer eşleri Ayşe annemizle beraberler. Beraber yaşıyorlar Hafsa annemiz, Ümmü Selem annemiz, diğer annelerimiz, Meymuni annemiz mesela. Onlar e, varlar. Yani Ayşe annemizin e, diğer Resulullah'ın hanımları, arkadaşları öyle diyebiliriz. Tamam mı efendim? Ama onları diyor o kadar kıskanmıyorum. Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Hatice annemizden bahsederlermiş bir vefa olarak. Ve de vefat ettiğinden sonra Hatice'yi cennette hiçbir sıkıntının, hiçbir kederin, hiçbir üzüntünün olmadığı köşkler içinde gördüm diye Resulullah buyuruyorlar. Yani Resulullah'ın haline bakınız. Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında, Hatice annemiz 40 yaşında evlendikleri zaman ama malıyla, servetiyle, vakarıyla, bütün olgunluğuyla Aleyhisselatü Vesselam'a o peygamberliğin ilk günlerinde falan ne kadar yardımcı olmuşlardı. Ona söz buyuruyorlardı ve çocuklarım da ondan oldu buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz evvel söyledik Fatıma annemiz falan da bütün Resulullah'ın çocukları hep ondan oldular. Yani Hatice annemizden. Cenab-ı Hak Hazretleri cennette onların ziyaretiyle bizleri şereflendirsin inşallah diye dua ederiz, Rabbimize niyaz ederiz. Peki onlar öyleler. Diğer... Diğer hanımlar için de buyuruyor. Özellikle burayı aldım hadisi şerifi. Resulullah buyuruyorlar ki hayrun nisa kadınların en hayırlısı. Yani belli. O Resulullah'ın saydığı hanımlar belli. Peki onun dışında kimler var başka? Bizim aramızdaki hanımların en hayırlıları kimler bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir tespitte bulunuyorlar? Kütüb-ü Sitte hadisidir. Ve de İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Müsnedin'de rivayet ediyor bu adi-i şerifi. hayr Nisa kadınların en hayırlısı. Elleti Kocası yüzüne baktığı zaman eşine sürur veren hanım. Akşam eve geliyor. Eşi hanımı onu kapıda öyle bir karşılıyor ki bütün yorgunluğu unutuyor. Bütün sıkıntıları unutuyor. Yani evine geldiği zaman kocasını dünyanın bütün sıkıntılarından kurtarıyor ve ona gönlüne sürür ikâ ediyor. Kocası yüzüne baktığı zaman diyor sürür bulur, neş'e bulur. Öyle öyle bir öyle bir hanım ki akşam olup da sanki evime gitsem de bir an evvel eşime kavuşsam, onun cemaline, onun yüzüne bir baksam diye böyle e, efendim e, bekliyorsa, kocasını böyle memnun ve mesrur kılıyorsa, onu güler yüzle, tebessümle karşılıyorsa, ve tuti'uhu iza emara, Resulullah öyle buyuruyorlar, kocası ondan bir şey istediği zaman ona itaat ediyor. Gitmeyeceksin, gitmiyor. Veya yapmayacaksın, yapmıyor. Falan kişiyle komşuluk etmeyeceksin misal. Tabi burada kocanın da isteklerinin ve taleplerinin hep meşru olması lazım. Yani burada kendisinden bahsedilen koca da İslam'a göre riayet eden, yani mesela namaz kılmayacaksın diyor haşa bunları daha önce söyledik. Başını örtmeyeceksin diyor haşa. Öyle, öyle bir kişi için lataat fi mahlukın fiiyetil ha kim olursa olsun Allah'a isyanın olduğu yerde mahluka yani yaratılmışa yani bir insana itaat edilmez Kim olursa olsun Kim olursa olsun Öyle olunca bizler de erkekler olarak ne isteyeceğimizi ne talep edeceğimizi ve onlara nasıl muamele edeceğimizi bilmeliyiz. Neyi yasaklayacağız? Neyi müsaade edeceğiz? Meşru, şer'i çerçeve ve çember içerisinde. İslami daire içerisinde bütün bu söylenilenler. Yani e, onun için dikkatli olmak lazım. Yani mesela e, meşru bir talebi var işinin. Hayır diyor gidemezsin, yapamazsın, edemezsin. Böyle, böyle bir şeye hakkı yok. Hakkı yok. Ama meşru olan taleplerinde ne isterse İtaat etmesi şart ve de lazım. Dünyamızın sıkıntılı hallerinden biri de bu. Şimdi değerli kardeşlerim. Şimdi biraz evvel kardeşlerim koymuşlar e, salı günü efendim Mevlid'in hatırlatması için fragman dönülüyor ya yeni şimdi yeni tabirde hangi dildendir bilmiyorum. Efendim babacığımın Hatırlatıyorlar ya vefat yıl dönümünü. Bir En son hatırasında ne diyordu? Daima Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru. Eh Allah şahit ki bir ömür öyle geçti. Hani oğlumdan, kızımdan, evlatlarımdan ve cemaatimden hep onu istiyorum diyordu ya bir evvelkinde de biz kıyamet gününde şahitlik edeceğiz ki Allah şahit ki bizden hep İslam'a ittiba, Resulullah'a tebaiyet, Kur'an-ı Kerim'e kölelik ve Allah'a kulluk istedi hep. Babacığım rahmetullahi aleyh. Ben tabii söz açılmışken bu güzel tespitleri yapıp da ekrana getirip o günü hatırlatan KON çalışanı kardeşlerime bütün varlığımla candan teşekkür ediyorum. Allah onlardan sonsuz razı olsun. Babacığımın vaazlarını vermeye devam ediyorlar. Ölmeyeceğim Konyalılar, Kapı Camii'nin aziz cemaati ölmeyeceğim diyordu ya, hakikaten ölmediğini görüyorum, biliyorum ve de yaşıyorum. İşte Avrupa'ya gittiğim zaman, oradaki kardeşlerim, Umri'ye gidiyorum, dünyanın her yerinden gelenler ve Türkiye'nin her yerinden gelenler. Hocamızı dinlemeye devam ediyoruz diyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri onların yolundan ayırmasın inşallah. Hakikaten böyle yani, onun tespitiyle de biz daima Allah'a doğru gideceğiz. Rabbimizin istekleri, hanımlarımızdan, çocuklarımızdan, dünyamızdan, etrafımızdan, arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizin isteklerimiz hep Allah'ın isteklerinin doğrultusunda olacak inşallah. Yoksa, yoksa Müslüman olmayız, mümin olmayız, Allah'a kul olmayız. Evet, kocası bir şeyi emrettiği zaman ona itaat eden diyor aleyhissalatü vesselam. Şunu söylemeye çalışıyordum. Şimdi mesela, Hanımlarımız çalışıyorlar. Güzel. Meşru şartlar içerisinde ancak çalışabilirler. Bunu her zaman söylüyoruz. Geçenlerde bu konuyu ciddiyetle ele aldık. Ama çalıştığı için benim de diyor ekonomik bağımsızlığım var artık. Sen bana fazla karışamazsın. Tamam mı efendim. Benim de diyor cebimde param var. İstediğimi yaparım. Arabam var istediğim yere giderim. Gitmeyeceksin diyor mesela. Meşru bir istek olarak kocası giderim. Orada Resulullah'a ve Allah'a asi olmaktadır, haberi olsun. Veya şunu yapmayacaksın, meşru bir talepte diyorum. Ben yaparım, ben giderim. Evet Veya işte ben de okudum diyor, ben de tahsilliyim diyor, ben de üniversite mezunuyum diyor, ben de kültürlüyüm diyor ve karşı tarafı kabullenmiyor. Meşru taleplerini de kabullenmiyorsa eğer, kendi eliyle kendisini ateşe atıyordur. Tabii yanlış anlaşılmasın. Biz yani kimsenin hayatına, yaşantısına, üniversite hayatına, diplomasına filan müdahaleye hakkımız yok. Bunu biliyoruz ama eğer bunu kendisi için bir ayrıcalık görüyorsa bu bir cehalet alametidir. Çünkü İslam ne diyorsa biz onu diyoruz ve onu demek mecburiyetindeyiz. Tamam mı efendim? Dikkatli olmak lazım. Yarın ben de siz de Allah'ın huzurunda hep hesap vereceğiz. Onun için hanım kardeşlerimden rica ediyorum. Eşlerinizin, kocalarınızın meşru taleplerine sakın muhalefet etmeyin. Razı olmaz Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve la yukhalifu fi nefsiha ve la maliha bima İstemediği herhangi bir konuda ne malı konusunda ne nefsi konusunda Kocasına muhalefet etmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hayrun nisa, kadınların en hayırlısı böyle. Yani, kocasının ondan nefsiyle ilgili bir talebi olduğu zaman, hanım durumu müsaitse, asla durumu müsaitse, ben parantez içerisinde söylüyorum, asla muhalefet edemez. Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hadislerine bakınız. İslam böyle söylüyor. Sonra, malı konusunda da öyle. Yani, eşine rağmen meşru bir, Talebi doğrultusunda ona rağmen herhangi bir şey yapması asla doğru değildir. Neden bu? Neden? Yani burada asıl istenilen şu erkeklerin günümüzün dünyasında çok insanımız cahil maalesef bilmiyor. Eşine şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle edeceğim, böyle edeceğim derken zulme diyor. Tabii ondan da asla, ondan da taraf değiliz yani. Geçenlerde bir kardeşimizle konuşuyoruz da bu yeni kanunlar falan da çıktı ya şimdi Allah sonunu hayretsin inşallah o çıkan yeni kanunların. İşte Birçok bir hanım gidiyor şimdi kocasını şikayet ediyor falan. Ne demek bu yahu ne demek? Ha hakikaten şikayet edilecek bir şey varsa tamam orada biz onunla beraberiz. Ama çok basit meselelerde çok basit işlerde yani şimdi mesela Avrupa'ya doğru dönüyoruz ya Avrupa'da küçük bir çocuk eğer 18 yaşından evvelse e, birçok birçok çocuklar annelerini, babalarını Avrupa'da dedelerini nelerini tehdit ediyorlar. Onların yanındalarsa bak diyor telefon ederim gelirler beni derhal de alır giderler. Dede nene eli ayağı bağlı namaz kıl diyemiyor, başını ört diyemiyor, dürüst ol diyemiyor, şöyle yapma kötülük yapma diyemiyor. Allah muhafaza buyursun sakın ha böyle yapma hadi bakayım namazını kıl başını ört dese o yavrucağız da sanki oradan onu... Görmüş böyle duymuş alıp götürüyorlar. Hatta şimdi biliyorsunuz gazetelerde enteresan tehlikeler ahlaksız insanların yanına, yanına veriyorlar bizim çocuklarımızı. Hristiyan annelere ve babalara veriyorlar veya işte o yetiştirme yurtlarına götürüyorlar. Rabbim muhafaza buyursun. Yani kanun yapmak filan çok mesuliyetli iş haberiniz ola. Çok mesuliyeti iş. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız yarın hepimizden hesap soracak ve diyecek benim kanunlarım, benim yasalarım, benim nizamım vardı. Siz onlara rağmen onlara muhalif olarak bunu nasıl yaptınız, nasıl çıkardınız diye Cenab-ı Hak herkesin yakasından tutacak haberimiz ola. Çok dikkatli olmalıyız. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız bizim her şeyimizle ilgileniyor. Ve her konuda bizden talepleri var. Çok dikkatli olmak lazım. Aman ha diyorum, aman ha diyorum, aman ha diyorum. Şimdi mesela yeni bir kanun çıkmış o bireysel emeklilik konusunda. Hocalarımız o bireysel emekliliğin hiçbir çeşidine fetva vermiyorlar. Kim nerede nasıl desteklerse desteklesin. Sakın ha, aklınızı başınıza alın. Ancak kar-zarar ortaklığı şeklinde bir ortaklık teklif edilir de, Kişi oraya kar-zarar ortaklığına evet diyerek ortak olursa o firmaya ancak. Yoksa sadece kar, sadece maaş alacak, sadece menfaat elde edecekse Rabbi muhafaza buyursun. Aa, çok dikkatli olun aman ha. Evet hanımlar konusunda da bunu söyledikten sonra yine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine müracaat ediyoruz. Hanımlarında en hayırlısı kimlermiş gördük. Tamam mı efendim? Yalnız bir, de, bir daha tembih ediyorum, bir defa daha tembih ediyorum. Erkekler, beyler, kocalar da ayrı meşru taleplerde bulunmayacaklar. O zaman kim olursa olsun itaat edilmez dedik. Biz bazen meramımızı tam anlatabiliriz, bazen de anlatamayabiliriz. Bazen söylediğimizi sürçülisanıyla yanlış da söyleyebiliriz. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Biz şunu söylüyoruz. Tamam mı? Bu ekrandan bizi dinleyen kardeşlerimiz... Şuna katiyetle efendim, karar versinler, inansınlar, gönül versinler, meseleleri öyle tespit etsinler. Bizim anlatmaya çalıştığımız, söylemeye çalıştığımız şey Kur'an'ın ve Resulullah'ın söyledikleridir. Yani kitap ve sünnete muhalif olan herhangi bir şey bizden gelecek olursa asla ama kat'a sakın ha ona itaat etmeyin. Siz biri bizim merakıplarımızsınız, bizi ikaz edin. Olur ya dediğim gibi bir şeyde hata ederiz veya sürçü lisan ederiz. Yani şöyle olur böyle olur Rabbim muhafaza buyursun yanıldığımız zaman bizi ikaz ederiz. Bizim peşinden söylemek istediğimiz şu ne diyorsa İslam dini bütün varlığımızda hepimiz ona inanacak ona itaat edecek o yoldan gideceğiz tamam mı efendim? Tamam efendim karar kılmışız. Yani babacığımın dediği gibi Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru. Onun dışında kim ne derse desin ne bizim makbulümüz ne de sizin makbulünüz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar değerli kardeşlerim. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. Belki birçok kardeşimin ısrarla beklediği böyle bir hadis vardı. Hocamız niye okumadı dedikleri meşhur bir hadis-i şerif. Sizin en hayırlılarınız buyuruyor efendiler, efendisi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Hayrukum meşhur hadis. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretenlerdir. Hangi yaşta, hangi merhalede, hangi cinsiyette, dünyanın neresinde olursa olsun hayırlılar, Kur'an'a hizmet edenlerdir. Kur'an'ı öğrenenler ve de öğretenlerdir. Rabbim bizi Kur'an'ın nurunda daim kılsın. Rabbimize niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Tabi yani bunun içerisinde şu da var. Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek, hani o cüz okunması, efendim yüzünden okunmasının öğrenmesi, tefsir ilimleri, hafızlık her şey var. Ayrıca Kur'an ahkamının öğrenilmesi ve öğretilmesi de var. Yani asıl asıl Kur'an-ı Kerim'i, tabi, ben ben şöyle düşünüyorum daim acizane. Kur'an-ı Kerim açıp şöyle Kur'an olsa elimizde yüzüne bakmak bile ibadettir. Hani bazıları var canım. İşte anlamıyorsun, etmiyorsun, ne anlıyorsun Kur'an-ı Kerim'in? Yok haşa öyle diyenlerden değilim ben. Acizane ben böyle düşünüyorum. Kur'an-ı açıp şöyle yüzüne bakmak bile ibadettir. Tamam mı efendim? Onun için biz Kur'an-ı Kerim'i hep başımızın üzerinde taşırız. O mushaf-ı şerif de ki... İki kapak arasındaki yazılmış ayatı ilahiye. Ona biz mushaf diyoruz. O daha ilmi, daha doğru bir tabir. Ona bile bütün varlığımızla saygı gösteriyor. Evimizde yüksek yerlere koyuyor. Ona da saygıyla muamele ediyoruz. Ama asıl Kur'an Allah'ın ayetleridir. Oradaki manalardır. Tamam mı efendim? Onu, onu öğrenmek ve de o, o yolda talim ve terbiye içerisinde olmak. Ve de öğretenleri, hocaları hocaları ee, Kur'an-ı Kerim'i o öğretenler var ya Kur'an-ı Kerim'i e, e, öğrenenler ve öğretenler var ya onlar e, ümmetin en hayırlılarıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Bu konu bu konu yani efendim işin üzerinde duranlar bunu iyi biliyorlar. Zaten bilinen bir konu. Kur'an-ı Kerim konusunda ne söylesek az, öğrenmek, öğretmek, tefsiri, anlaması, meali, kendisine saygı zaten Allah kelamı. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar Hayrukum قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Devirlerin asırların zaman dilimlerinin en hayırlısı benim içinde bulunduğum zamandır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani asrı saadet dediğimiz zaman. Resulullah'ın hem maddi hem de manevi bir güneş olarak cihana aydınlattığı zaman. Evet. Asrı saadet. Asrı saadet. Tabi, tabi en en normal durum, en iyi durum bu. Resulullah var çünkü hayatta. Dünyanın her yerini kalplerden, odaların karanlık köşelerine varıncaya kadar aydınlatan bir nur, bir ışık, bir güneş var. Bundan tabii bir şey olabilir mi? Resulullah hayatta. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ Ondan sonraki hayırlı dönem, ondan sonraki, ee, hayırlı ondan sonraki gelen nesil. Yani sahabenin e, bulunduğu dönem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra biz ona tabiun veya tabi'in dönemi diyoruz. Hani kainatın efendisini göremeyip ama efendim e, sahabeyi kiramı gören mübarek insanlar, güzel insanlar, büyük insanlar, işte başta Hasan-ı Basr-ı gibi alimlerimiz, büyük insanlar olmak üzere ki İmam-ı Azam Hazretlerinin de tabiinden olduğuna dair kuvvetli rivayetler var. O büyük insanların dönemi. Bir de ondan sonra sahabeyi kiramı değil de tabiini gören insanların bulunduğu dönem ثُمَّ اللَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ اَتْبَعُوا تَاب۪ينَ veya tebe tabi'in dönemi dediğimiz üçüncü nesil. Birinci nesil Resulullah'ın hayatta bulunduğu sahabe nesli. İkincisi Resulullah'ı göremeyip de efendim sahabeyi görenler, sahabeyi göremeyip de üçüncü nesil tabiini görenler. Resulullah'ın diliyle bu insanlar bu güzel bu mübarek insanlar niye? Çünkü kaynağa yakınlar. Kaynağa yakınlar. Güneşe yakınlar. Devamlı güneşin ışığını alıyorlar. ısısını alıyorlar. Resulullah'tan istifade etmişler. Sahabe-i kiramdan istifade etmişler. Muhlis insanlar. Bereketli insanlar. Yani o alimlerimiz. O büyük Allah dostu olan insanlar. İşte artık tabaka tabaka onlar anlatılıyor. Tabakat kitaplarımıza müracaat edebilir kardeşlerimiz. Ondan sonra. Sonra yavaş yavaş dünya bozulmaya başlamış. Gerçi. Yani hemen asrı saadetten sonra çözülmeler başlamış ama daha çözülmeler yeni olduğu için iyilik ve güzellik, hayır ve bereket daha çoğunlukta, ekseriyette. Onun için o ufak tefek çözülmeler fazla insanlara zarar vermiyor. Yani sahabe-i kiram efendilerimizden Resulullah'ın vefatından hemen sonra şikayete başlayanlar var mı? Var. Hemen Resulullah'tan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'i mihrapta da şehit ettiler. Hz. Osman Efendimiz'i evinde Kur'an okurken şehit ettiler. Hz. Ali Efendimiz'i düşünebiliyor musunuz? Sabah namazına giderken cami yolunda şehit ettiler. Yani hem de Müslümanlar, Hz. Ömer hariç, Hz. Osman ve Hz. Ali Efendimiz'i öldürenler, biz Müslümanız diyenlerdi yani. Fitneler böyle başladı. Hatta sahabeden bir zat ismini hatırlayamıyorum şimdi öyle söylüyor. Biz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeyken kimden ve nereden nasıl alışveriş ettiğimize hiç dikkat etmezdik. Neresi olursa olsun girer istediğimiz gibi alışveriş ederdik. Daha o dönemde çözülmeler başlamış demek ki ama şimdi diyor mecburen, mecburen kimden alışveriş yaptığımıza dikkat ediyoruz diyor. Şimdiki dünya, hey hey, hani Anadolu tabiriyle vay anam vay, vay babam vay, değil mi efendim? Şimdi mecbursunuz dikkat etmeye. Kiminle arkadaşlık ediyorsunuz? Kiminle ortaklık edeceksiniz? Kiminle hatta yola gideceksiniz? Kiminle istişare edeceksiniz? Kızınıza Efendim nasıl bir damat seçeceksiniz Kızınızı kime vereceksiniz? Oğlunuza nasıl bir gelin alacaksınız? Kimi arkadaş diye kolunuza takacaksınız? Kiminle komşuluk edeceksiniz? Dedelerimiz ne demişler? Niye? Dünya bozulduğu için ev almadan komşuyu tespit et, komşu al. Niye? Çünkü senin sırrına o vakıf. Hele hele apartman hayatında. Altındaki başka, üstündeki başka. Eğer Allah korusun değişik insanlar olacak olsa sıkıntı. Sıkıntı herkes kiracı da olamıyor ki evini satın almış mesela altında ve üstünde düşünün yani e, imamı kurtubi hazretlerinin tezkirasında bir hadis şerif görmüştüm hadis olarak veriliyor evinizi namaz kılmayanlara kiraya vermeyin diyor ali sattı İmamı imamı kurtubiye ait mesuliyet. Veya bunu bir ölçü olarak alınız. Çünkü eğer üst katınızda bir kişi var da e, namaz kılmıyorsa, gayrı meşru hayatı varsa onun evine yağan lanet size de zarar veriyor. Çünkü altındasınız. Veya alt katınızda böyle bir insan varsa ona geçen lanet veya sıkıntı veya işte Rabbimizin e, e, rahmetinin dışındaki o manevi hal zarar veriyor. Öyle olunca dikkatli olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım sme Yakununu kal yaun ondan sonra bazı insanlar gelecekler ki ihanet edecekler kötülükler edecekler ve güvenilmeyecek kendilerine güvenilmez onlara kendilerinden şahitlik istenilmeden şahitlik edecekler yani yalancı şahitlikler yapacaklar ve ve yufun söz verecekler ama sözlerinde durmayacaklar diyor aleyhisseltı vesselsselam onlardan sonra gelenler <gülüyor> ve çok önemli bir şey Ve yazharu hum Simmen Onlarda şişmanlık alıp başını ileriye gidecek. Yani şişmanlık baş gösterecek. Vay vay vay vay. Hepimize, hepimize ciddi bir ikaz var şişman olanlara. Yani hani ben daha evvel söylemiştim size Hz. Ömer kendi döneminde şişmanca bir zat görmüş de kamçısıyla böyle göbeğine dürttü diyor kitaplarımız. Tam tam bu tabirle. Bu kadar halal rızgı nerede buldun da yedin bakayım ne, ne zaman nasıl şişmanladın böyle. Bu kadar şişmanlayacak anlayacak kadar halal rızgı nerede buldun diyor Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O dönemde ya şişmanlık da şimdi obeziteyle efendim mücadele filan falan niye dünya şimdi yiyor. Sadece yiyor. Şükür yok, çalışma yok, gayret yok filan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tasvip etmiyor haberiniz ola. Daha doğrusu haberimiz ola. evet. Bugün hadisleri bitireyim istiyorum. İki hadisim daha kalmış. Beş dakikam var. Özetleyeceğim değerli kardeşlerim. Hayruma u'tiyar recülül <gülüyor> mu'min, hulukun hasen Bir kula Cenab-ı Hak verdiği şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. Ve şerruma u'tiyar recül Mesela bu madde üzerine aslında biraz uzun durmak istiyordum ama olmadı daraldı vaktim. Bir kişiye verilen en şerli şey de güzel bir surette Rabbim muhafaza buyursun kötü bir kalptir diyor. Yani yüz dışarıdan bakıyorsun böyle düzgün görünüyor. İnsanı aldatıcı güven verir gibi görünüyor. Ama kalbine girdiğiniz zaman ihanet varsa bir kişiye bir insana verilen şeylerin en şerlisi en kötüsü de budur diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü nazar kalbedir. Çünkü kalp bütün maddenin ve mananın hakimidir. Orada ne varsa ismi aslında o Mevlana'mızın dediği gibi sen diyor fikirden ibaretsin. Gerisindeki kalan etkemi kan hayvanlarda da var. Sen fikri, fikirden ibaretsin. Eğer düşüncelerin gülse sen gül bahçesisin. Düşüncelerin diken, dikense diyor külhan kütüsüsün. İşte bu hadisten alarak Mevlana'mız böyle bir yorum getiriyorlar meseleye. Yani hani bazen televizyonda görüyorsunuz böyle Değişik görünümde Güzel görünümde Rahmetullahi aleyhi babacığıma ben gençliğimde İmam Hatip talebesiyken bir zat için Birisi için öyle söylemiştim Babacığım bu adam yüzünden çok böyle temiz Babacığımın çok muhteşem bir muhakemesi vardı Müthişti İnşallah bunları salı gün akşam Anlatmaya çalışacağım tekrar Efendim e, Dedim yani böyle e, Çok güzel görünümlü bir insan Bu çehresi nasiyesi güven telkin ediyor Evladım asil bir insan olsaydı o bulunduğu grubun içinde bulunamazdı diye bana cevap vermişti. Çok önemli, kalp çok önemli. Evet, hadisi şerifi son alalım değerli kardeşlerim, bitireceğiz. 11'de bitireceğiz inşallah. Bir zat gelerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sormuştu, eyyül islami hayrun, İslam'ın da en hayırlı tarafı, en güzel yönü, İslam'da en hayırlı veya en hayırlı Müslüman nasıl İslam'da en hayırlı davranış nedir ya Resulullah söyler misin? İzaha genişletebilirsiniz. Resulullah buyurdular ki: Tut'amut taam. Etrafındakilere ikram edersin. İkramda bulunursun. Tamam mı? Yedirirsin. Sahi olursun. Cömert olursun. Resulullah'ın sıfatı efendim İslam büyüklerinin sıfatı ikram etmek. Tut'amut taam. Yemek yedirirsin. Ve takra'us selam ala men arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam verirsin buyuruyor. Hani hayırlardan bahsettik ya, böylece noktalıyoruz inşallahurrahman. Bir, sehavet ve cömertlik, etrafa rahmet unsuru olmak. İkincisi de selamet, selam demek, güven demek. Yani güvenilen insan, dürüst insan, güzel insan olmak demek. Bununla sohbetimizi tamamlıyoruz. Resulullah buyuruyorlar ki tanıdığın, tanımadığın herkese selam verirsin. Güzel Müslüman olmak mı istiyorsun? Efşü selama beynekum var ya hadis-i şerifte onun gibi selamı aranızda yayınız. Maalesef bugünkü bugünkü dünyada ancak tanıdıklarımıza selam veriyoruz. Resulullah'ın tasvip ettiği bir durum değil bu durum değerli kardeşlerim. İnşallah yine İslam'ı, yine Resulullah'ın hadislerini anlatmaya devam edeceğiz. Efendim salı günü 5 Mart akşamı malum malumaliniz babacığımın vefat yıl dönümü ikinci yılı. Bu defa arzu ettik ki Kapı Camii'mizde bir program yapalım. Biliyorum ben. Kapı Camii çok daralacak. Ama Kapı Camii ile özdeşleşmişti babacığımın ismi. Efendim Kapı Camii'ni çok seviyordu. Ben orada haremeyinin zevkini alıyorum diyordu. İnşallah imkanı olan kardeşlerimizi Salı günü akşamı yasıdan evvel, akşamdan hemen sonra şöyle yası namazına yarım saat kala ben bir Kısa onun hayatından belki de ilk defa duyacağınız bazı şeyleri söyleyeceğim size. Efendim bir vaaz edeceğim kısa bir sohbetimiz olacak. Yası namazını kılacağız. Ondan sonra da hafız kardeşlerimiz bize bir mevlüt okuyacaklar. Umarım ki çok güzel bir program olacak inşallah. Siz değerli kardeşlerimi davet ediyorum. Salı günü akşam. Akşamdan sonra yasıya yakın programımız başlayacak inşallah. KON TV'deki kardeşlerimiz de onu kaydedecekler. Ertesi günü veya aynı gün, evet aynı gün saat 9.30'dan itibaren önce kayıt yapacaklar tabii. Ondan sonra da aynı gün saat 21.30'dan, akşam 21.30'dan itibaren Konya dışında olan kardeşlerimize o programı aktarmış olacaklar. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Geçmişimizle birlikte bizi cennetinde cemalinin karşısında cemeylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun diyorum efendim.